çıkması Mirvet Türk yımız ile misafir sanatçı programı muhabbetleri. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Mürüvvet Türk Yılmaz. Alternatif Kent Rehberi Açık Dergi içinde Açık Masa Misafir Sanatçı programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Muhabbetimize geçmeden önce Açık Dergi, sonra bu programın tanıtımını seslendiren sevgili Tilbe Saran ve Adnan Acar'a ve bestesinin bir bölümünü bizimle paylaşan sevgili Ege Birti'le katkıları için teşekkür ediyorum. Ve hemen programımıza başlıyorum. Evet, bugünkü programımızın başlığı Sanat ve Düşçü. Misafirlerimiz evet. ise sevgili Can Maden ve sevgili Mine Gülener. Hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş Merhaba, teşekkürler. Merhabalar. Bu program boyunca Can Maden'in sanat çalışmalarına odaklanıyor olacağız. Mine Gülener ile nasıl tanıştıklarını, yakın tarihte 30. yaşını kutlayan Mine Sanat Galerisi'nin kuruluş hikayesini ve kültür sanat alanına katkılarından bahsedeceğiz. Can Maden'in Mine Sanat Galerisi deneysel mekanda 8 Ekim tarihinde sona eren Düşçü Başlıklı Sergisi'nden de söz edeceğiz. Can, muhabbetimizi seninle açalım mı? Evet. Daha sonra evet, Mine, evet. Mine Hanım da katılır bize. Ben de düşüncelerimi, hislerimi eklerim. O şekilde devam ederiz. Fakat önce küçük böyle bir sorum olacak başlarken. Bu uzun soluklu, çok yönlü sanat çalışmalarının yolculuğu nasıl başladı? Çok yönlü diyorum çünkü sanatçı bir ailenin içinde büyüdün. Bundan dolayı. Ee, ve akademide almış olduğun eğitim, sanat pratiğine nasıl yansıdı? Çalışmalarında dipten yüzeye çıkan akışkan içerik veya manzara nasıl oluştu? Yani o temeldeki derdi keşfetme sürecinden, malzemeleri deneyimleme yolculuğundan söz ederek başlayalım mı öyle bir girişle? Tabii elbette. Ya, e, benim e, tabii sanat pratiği aslında hani e, belli bir olgunluktan sonra... Herkes de başlar bir eğitimden sonra ama tabii onun altyapısı da çocukluktan kurulur elbette. Hı hı. Ee, öyle oluşuruz, öyle gelişiriz. Bende de e, hem annem ressamdı e, hem babam ressamdı. Genel anlamda sanatçıydılar. Yani e, birçok farklı disiplinleri vardı aslında. Yani yazarlardı, çizerlerdi. E, babamın edebiyatçı tarafı vardır, annemin de edebiyatçı tarafı vardır. Babam şair ve ressam ve grafik tasarımcısı ayrıca. Evde hep bununla ilgili çok zengin etkileşimler içindeyim. Kardeşim de sanatçı Müsyen. Yani. Ee, ayrıca e, bu sanatsal e, ortamın içinde, e, etkileşimlerin içinde her zaman doğada bir miktar vardı. Ee, annemin ve babamın işlerinde her zaman doğa e, baş roldeydi. Birincin önemliydi Annemin seninle daha önce konuştuğumuzda da hani sözünü etmiştik. Annemin çocuk kitaplarında doğa her zaman son derece güçlü evet. ve öykünün temel kahramanı olarak vardı. Onlar beni çok etkiledi. Çocukluğum hep böyle bahçelerde, ağaçlarla, çiçeklerle onların dertleriyle, büyümelerini izlemekle geçti. Ee, ayrıca kültürel anlamda düşünürsek aa, tabii e, farklı akımların getirdiği e, bir özgürleşme e, durumu da oldu. Mesela e, akımlardan bahsederken her zaman çok dikkatli olurum ben aslında ama e, mesela e, babamın sürelis edebiyatla e, Dada'yla, Dada şiiriyle e, sonra Fluxus'la e, çok yakın ilgisi vardı. E, onların içinde, onların öyküleriyle, onları okuyaraktan büyüdüm ben aslında. İkimiz de büyüdük. Onlar e, hani modernizm, modernizmin getirdiği o, o şey kalıplar e, işte e, tanımlamalar e, ve keskin sınırların dışına Çıkmaya gitti ikimizi de, e, Kardeşimi de, beni de. Yani e, bir tür reaksiyon geliştirdik. E, ve e, evet. bunların dışında bir bakış, bunların dışında bir e, ilişki, varlıkla, varoluşla, temel anlamda doğayla nasıl olur? E, hep e, bunu düşünerekten, ondan sonra bu süreci yaşayarak tam... E, Sanatsal dilimi yavaş yavaş oluşturdum. Hı hı. Aa, o yüzden e, ayrıca çok e, tatlı bir anekdot da eklemek istiyorum. Aa, çok seviniriz. Da, ha? Evet, evet. Soy, soyut ekspresyonizmle de çok yakın ilişkim vardı benim. Yani büyük, büyük bir hayranlığım vardı bir zamanla. Ve akademide okurken e, bir gün nasıl oldu tam olarak hatırlamıyorum. Çok zaman geçti tabii. E, o eski AKM'ye gitmiştim hı hı. ve AKM'yi gezerken kiminle karşılaştım biliyor musunuz? çok küçük bir şey <gülüyor> çok şeklinde. merak ettim şimdi Robert <gülüyor> Rushenberg ile karşılaştım <gülüyor> çok küçük gerçekten o kadar sevindim ki çünkü benim şeyimdi da o Rushenberg hı hı. E, yanına sizi öpebilir miyim dedim <gülüyor> <gülüyor> o da sarıldı ee, öpüştük. Ay çok hoş. O, çok tatlı, hiç unutmayacağım bir şeydir. Hatta o zamanki e, beraber çalıştığım değerist de e, fotoğrafımızı çekmişti. Hı hı. Yani o, çok o hiç aklımdan çıkmayan çok çok şeker bir anıydı. Çok anektedir. güzelmiş ama ya. Çok. Evet. Yani haskantı e, evet. mehün. Çok, çok evet, evet, evet orada yani, biraz onda evet. böyle bende bayağı çiçekler açtı tabii ki ee, e, çok <gülüyor> izlemiştim. So, e, şimdi sürrealizme birer bir tabii izlediğim asla söylenemez çünkü işlerin surrealist resamların işleri hiç benzemiyor. <gülüyor> Ama onlar e, biçimin e, keskinliğinden e, kurtulmadılar ya da yeni bir dil ee, biçimsel anlamda yeni bir dil geliştirmek gereğini hissetmediler aslında. Ee, ama severim tabii. Hı hı. Ee, sadece orada bilinçaltının o fantastik renkli dünyası, o oradaki e, doğaçlama geleneği, rüyalar, e, tabii elbette e, o rüyaların o zengin dilini kullanma, bir de ayrıca o direniş kültürü yani sürel Başlayıp işte flüksusta da hatta e, daha gerilerde e, füturizm. E, senin de dediğin gibi e, modernizm gelişirken bir tür modernizm karşılıklığı da gelişiyor tabii ki. Evet. E, o tavırlar daha çok, dilden çok, biçimsel dilden çok tavırlar beni çok etkiledi tabii ki. E, daha başka şeyler de konuşacağız tabii ama şimdilik herhalde... E, Ara vereyim seni dinleyeyim. Evet e, ben de aslında senin resimlerinde e, bir şekilde önceden de konuştuk. O doğayla bağın ondan sonra daha geniş bir perspektiften geniş bir manzaraya bakıp ondan sonra bir tepenin üstünden daha sonra böyle bir bahçeye ya da bir ormana doğru bir yürüyüş başlıyormuş gibi gelip, gelir bana. E, oradan da e, rüyalara, sürrealist, e, Dönemin e, o fantastik dünyasını ama tabii senin de söz ettiğin gibi oradaki sanatçı tavrı daha önemli. Yani o modernleşmeye karşı olan tavır daha önemli. Şimdi ben aslında oradaki doğayla olan bağındaki e, o bitki örtüsüyle olan bağın ondan sonra işte dal, yaprak, yaprakların damarları, kökler ve oradan tekrar doğaya dönüştüm. E, ile buluşman önemli geliyor. Yani bende öyle bir his yaratıyor. Ve oradan da Şeker Ahmet Paşa'nın ormandaki oduncu tablosuna gidiyorum. <gülüyor> Ve orada da aslında John Berger'in de çok güzel analizi vardır o tabloyla ilgili. Yani Avrupa Perspektif Bilgisi evet. ile e, Türkiye'deki minyatür sanatı e, geleneğinin aslında bir, e, bir aradalığını çalışıyor Şeker Ahmet Paşa ya da Öyle bir şeyler denemeye çalışıyor. Bir tür aslında dışsal değil de daha tinsel, içsel bir yolculukluğun bir sonucu olarak çıktığını söylüyor John Berger süreçte. Orada hatta şunu der, yani gerçekten bizler orada bir manzaraya bakmayız da daha çok ormanı tanıyan bir kişinin, yani aynen oradaki oduncu figüründeki gibi, hem ormanın içindeyizdir hem de ormanın dışarıdan bakanızdır. Yani eğer ormanı yaşıyorsak, tanıyorsak ve e, bu ormanın hareketli olduğunu yani oradaki oduncunun hareket ettiğini değil de ormanın hareket ettiğini. E, söylüyor. Bu beni e, çok etkilemiş aslında ve birden senin resimlerinin o dinamizmiyle, akışkanlığıyla ya ya da detaylarıyla karşılaştığımda e, bu orman res, yani ormandaki oduncu tablosundaki e, sezgisel bir doğaya gidiyorum ve sende de böyle bir sezgisel doğa var, değil mi? Ya da sezginin doğası. Diyelim onlar. Evet, evet, evet, Sezgisel doğa demek daha daha e, mı biraz, doğru? Evet. Biraz, evet. Zaten evet, evet yani araştırmak, okurken yani bir şekilde e, önümüze düşüyor zaten ve Novalis'in bir sözü geliyor hep e, karşı önüme düşüyor. Sezgi e, bir çeşit dikkattir demiş. E, doğru. Evet. Çok çok önemli bir söz. Böyle bu şekilde o zaman. E, ve aynı zamanda daha sonra da ben fazla yer kaplamadan sonlara doğru yine sözlerimi eklerim. Ben şimdi Mine Hanım'a söz vermek istiyorum. Mine Hanım Hı -hı. hoş geldiniz tekrar tanıştıma memnun oldum teşekkür ederiz sanatçı. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ee, siz şimdi önce İstanbul'un her iki yakasında sonra İstanbul dışı farklı yerlerde şubeleri olan çok köklü bir galer galerinin kurucusu olarak galerinin oluşum sürecini ve canıyla çalışma sürecinizi anlatır mısınız biraz bizlere? Yani çok biraz gerilere döneceğiz. Bir 37 yılımız. Tabii yılın ki. Yaşındayım. Yani 37 yani 40'a doğru yaklaşıyoruz inşallah evet. Bir çok yapıp, köklü, atasıdır. gerçekten yetmez bu süre ama sonra bir dahaki sefere artık daha detaylı konuşma fırsatımız olur umarım. Yanımda Cem olduğu için de çok mutluyum çünkü 93 lerden, 92 lerden talebelik döneminden beraber oldum. ve çok sevdiğim bir sanatçıyım. Kişiliğim sanatı. Yani sanatçı da kişilikle çok önemli benim için. O kişilikle evet. sanat büyüğü. Kişilik Hı -hı. sağlamsa sanat da büyüyor. Ben öyle bir izlenimim var. Hı -hı. E, beraberliğimiz çok eskiye dayanıyor tabii ki. E, ben de 85 yılında kuruldum ama can da o zamanlar okuduğu için yine bir bağı Melodi Müzik Mağazası'yla olan ilişkim biliyorsunuz. Hı -hı. Bu katında Müzik mağazası. O da yani tekti bu yakada diyeyim. Belki İstanbul'da tekti ama Anadolu evet. yakası değil. Dolayısıyla cam o zamanlardan da bizim müzik dalında dinleyicimiz, müşterimiz, izleyicimiz diyebilirim. Galeri kurulduktan sonra, siktir sonra da işte akademi dönemi onun. Yine adımlarını bize, mini sanat galerisine Hı -hı. Zaten kurucularından Adnan Çöker'in de talebesi oluyor, değerli Hı -hı. hocamız. Sadece Adnan Çöker değil, o zaman bana yapılan baskı bir galeri kurulsun müzikle. Plastik sanatları birleştirelim şeklinde. Nîmars, yani akademinin isteğiyle kuruldu. Ben e, gazeteciyim, mesleğim, gazetecilik. Ama bir misafir öğrencilik nedeniyle de e, akademiye adımımı atmış bulunmuştum. Hocalarımızla da öyle bir ilişkimiz vardı. Müzik bağlantımız vardı. İstekleri üzerine galeri dünyaya geldi, öyle söyleyeyim. Hı. Ve onlar e, işte, Bunların içinde Rahmetli Zeki Ayolmancı var. Nur Koçak var. Müsuf Taklak var. Bunlar hep Mustafa'da kurucularımız yani. ilk sergimiz de öyle. Serhat Hı -hı. Kiraz. Hepsi yine e, sanata ilk isteklerini bildiren sanatçılar. Galeri olması için. Homet de çalıştı herhalde sizinle. Homet de çalıştı. Evet. evet Balkan tabi. Naci İslimiyeli. Balkan Naci. Kesinlikle. Kesinlikle. Hı -hı. Rahmetli olurdu. Rahmetli her ikisi Evet güzel servisini açtım. O da bir çok enteresandır. Yani çağdaş sanat o zaman bir satışı olan bir şey değil. Yani biz sadece bir hizmet veriyoruz. Hı. Çağdaş sanatı tanıtıyoruz. 87-88'ler diyebilirim. Resimleri satılıyordu Balkın hocanın. Biz bunu hayretle istiyorduk. Sonra <gülüyor> o da çok enteresan bir şey. Anayım kendisini. Resimlerim satılıyor. Ben kendimi değiştirmem lazım dedi. Ah. Burada kes. <gülüyor> dedi ve Amerika'ya gitti. Hakikaten hı hı. çok başarılı şeylerle döndü. Deli gömleklerini falan yaptı. Anma dedim benim için yani bir öğrenidir o yani bir sanatçı evet. çok satılıyorsa kendini yenilemek. Şimdi herkes satma peşinde de o mucizevi. Evet evet. Öte değil. Hiç Haklısınız. Hı. Can Maden'in de çalışmalarında tabii ki bu samimiyet var. Ee, çok var. Çok. Var. Değil mi? Yani, yani kendisini de, sürekli yenilerine üzerine. E, Hı -hı. Ilk noktadan tanıyorum, kitaptadan evet. tanıyorum. Baymadı seni de yaptım. Arkasında olduğum sanatçımızın, Can Maden'in. Her evet. zaman da. E, çok önemli bir sanatçımız. Kesinlikle çok önemli. Evet, Kesiliyorum. Can senin ilk dijital çalışmaların Mine Sanat Galerisinde mi sergilendi? İlk çizimle mi e, çizimler vardı A mi? Nasıl? Hayır, e, ben ilk e, şey e, boya serim miniyatürlerde e, işte 2009 2010 mu? Evet. E, o zaman e, Berliner kümeyle birlikte bir ortak sergi yapmıştık. Yani böyle şey gibiydi, iki, iki, iki sanatçı, iki kişisel sergi bir, e, gibiydi evet. ama ayrıca da bir e, şey de galeri mekanında bir eylem de gerçekleştirmiştik. Birlikte bir iş yaparak sergi sürecinde çok e, tatlı bir sergiydi çok, çok, o aslında. Sergi. Evet, evet. Ama ondan önce benim e, bu 25 yıl öncesine dayanır, e, ilk e, dijital işlerimi ben bir tür terapötik süreç olarak üretmeye başlamıştım hı hı. E, otoportreler serisi hı hı. E, zaten en iyi işlerimin e, birçoğu e, sanatsal kaygıyla ortaya çıkmadı sonradan e, sanatsal bir çerçeve kazandı hı hı. o onlar benim, o tabur benim için çok değerli aslında yani şey açısından e, resimle ve kendi gerçekliğimle kurduğum e, samimiyet açısından içindeyim açısından e, orada benim gerçek dilim oluşmaya başladım. İki kanaldan gittim e, O e, yüzümü e, o zamanlar daha yeni çıkmış çok böyle e, sıra dışı bir alet olan <gülüyor> scanner'la e, epeyce bir taradım kendimi o dönem e, çalıştığım okuldaki öğrencilerimi, arkadaşlarımı ve ve sonra e, Photoshop'ta e, onlara e, işte e, kişilikle ilgili, e, duygusal durumla ilgili e, bir takım e, işaretler ekleyerekten portreler, portre e, şeyleri yaptım, e, portre yaptım. Sonra onlar yavaş yavaş doğaya dönüşmeye başladılar. İşte o doğayla olan ilişki gerçek anlamda yani kendi e, çizdiğim e, resimler, desenler ve e, sulu boya işleri e, tekrar parçalayarak e, tekrar kompoze ettim. E, şeylerle, e, fotoğraflarla, fotoğrafları katarak ve dijital işler ürettim. Ama o dijital işler aslında benim şimdi hala yaptığım işler onlar. E, bir taraftan devam ediyorum. E, yani e, bir yerde boya resimlerim yapıyorum. Sonra o resimleri parçalayıp tekrar e, bir tür recycle ederek e, dijital işler üretiyorum aslında. İki kanaldan bu şekilde ilerliyorum. İki farklı değil ama tabii aralarında çok e, net ve e, kesin bağlantılar var. Hı hı. E, çünkü e, bir tür bir süre sonra sıkılıyorum yaptığım işten. Sürekli başka şeyleri gitmek istiyorum. Başka yeni alanları zorlamak istiyorum. O da beni e, şey, yaratıcılık olarak daha çok açıyor aslında. E, bir tür aslında e, ormanla olan ilişkiden bahsetmek istiyordum. Ama e, hani sözü ancak şimdi e, geldi. E, ben yaratıcı süreci ormanın kendini Üretme, kendini yaratma, kendini doğurma sürecine benzetiyorum. En azından kendi yaratıcı sürecimi diyeyim. Orman son derece sınırsız bir özgürlükte, bir takım rastlantısallıkları kullanarak çok karmaşık bir örgü yaratır. Bu binlerce binlerce seneyi kapsayan çok uzun bir süreç tabii ki yani makro açısı olarak bakarsak bizim aslında sanatçı olarak ya da yaratıcı birey olarak sanatçı demeyeyim yani, kendi kendimizi yaratma sürecimiz de aynı böyle bir şey aslında yani ormanın içinde çok fazla eleman var ağaçlar hayvanlar mikroorganizmalar sarmaşıklar, oksu bitkiler kökler, çalılar mantarlar neler neler ve e, resminize kattığım, yaratıcı süreç içinde resimize işlerimize kattığımız elemanlar da böyle çok zengin ve e, akışa bıraktığımız zaman tabii ki kendimizi evet. e, resimde ben de böyle bir akış içinde oluyorum özellikle boya işlerinde e, boyanın özellikle bulduğu yollardan iler tekrardan ilerleyerek e, oradan e, bir takım anlamlar çıkarıyorum. E, öyküler çıkarıyorum ama öyküler aslında çok soyut öyküler ya da çok e, sezgisel yaklaşılacak öyküler. Çünkü e, öykülerin başı, sonu ve e, bir e, tepe noktası yok. Bir e, nasıl derler düzen, mantıklı bir kurgu yok. Evet. Bu çok fazla, çok farklı yerlere çekilebilecek, çok özgür öyküler aslında. Ama çok ıı, sezgisel öyküler demek istememin nedeni ıı, bu. Çünkü ıı, çok katmanlı öyküler aynı anda çok fazla şeyi anlatacak, öykü, anlatan öyküler e, tamamen e, bakanla e, formların, biçimlerin e, ve o kağıt üzerindeki örgünün arasındaki iletişime bağlı tekrar tekrar yaratılacak örgüler. Böylece aslında izleyiciye çok fazla iş düşüyor tabii ki. Gerçek anlamda bir iletişim ve resmiyenin de üretme, yeniden yaratma anlamında. Evet, şimdi çok çok güzel yani. anlattın aslında bu ormanla olan ilişkini, bağını evet. resimsel düzeyde nasıl onu onlardan imgeler yarattığını ya da bir imgelerin peşinden sırlarını ya da izlerini çıkarttığını yüzeye. Çok güzel hissettim yani şu anda anlattığında. Teşekkür ederim. de. Ee, bununla çok örtüşüyor diye düşünüyorum yani e, şiir benim için e, müzikle birlikte en gerçek en saf ifade biçimi yani gerçeğin e, kalbine e, direkt olarak giden hı hı. E, gerçeği 12'den vuran belki de en e, e, yakın ifade biçimi e, o yüzden bu e, hem müzikten hem özellikle şiirden çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Sonuçlarımda de babamın bazı şiirlerinden çok etkilenmiştim. Hı hı. Aa, doğayı içeren şiirlerinden. Evet. E, Ayten Maden'in annenin e, çocuk romanlarından, hikayelerinden, ilişkilerinden evet. evet. evet. değil mi? Onlardan evet. da etkilenmemek evet. mümkün değil. Çünkü oradaki evet. karakterler hep doğanın içinde. E, kırlarda koşuyorlar, <gülüyor> uçurtmalar, balonlar peşinde, değil mi? Uçan <gülüyor> böceklerle birlikte. Yani ben de hatırlıyorum gerçekten. Yani etkilenmemek mümkün değil. Annem doğayı anlatırdı, evet. Özellikle doğayı anlatırdı. Öykülerim yan elemanlardı. Evet, bu edebiyatın etkisi, yani şiir olsun, öykü. Evet. Roman olsun. Ben de de şimdi bir yazarı, yani aslında bir yazar, yurt dışında yaşamış 1919-1993 yıllarında Feyaz Kayacan tanıyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Çocuktaki Bahçe, çocuktaki Bahçe diye bir roman ve ilk ve son romanı zaten, yani bir öyküleri var. E, fakat e, sadece bir roman yazmış. E, orada da ilginç bir karakter çünkü e, şeyde Paris'te Breton'la tanışıyor. Londra'da e, Londra listleri topluluğunun üyesi oluyor. Ve böyle romanlarında, hikayelerinde de e, sürekli Surrealist söyler, fantastik dünyalar ve rüyalar bazlı çalışıyor. Aslında sözcükler üretiyor. Hatta diyor ki kendim diyor yani yurt dışında yaşayınca diyor Türkçe'ye olan mesafemle farklı bir dil üretme fırsatı buldum. Türkçe'yi daha farklı algılamaya başladım diyor. Ve bu çocuktaki bahçe de şöyle başlıyor. Şöyle not düşmüşüm ben de. Ben Feyzi en okunaklı adımlarla toprağımı aramaya geldim. Toprağım bahçedeydi. Bahçe çocukluğumda diyerek başlıyor ee, evet bir mekan olarak bahçeyi ve e, çocukluğu da hayatındaki bir bölümünde çocukluğundan bir kesit alarak e, bu romanı oluşturuyor ve hatta şeymiş yani bahçe her şeyden önce Feyzi'nin annesi yani karakterin annesi Hümeira Fatma Hanım'ın sınırlayıcı kurallarını temsil ediyormuş hani siz... Oo, aa, aslında çok ilginç evet. konuştuğumuz Konu. Evet, yani tam da konuştuğumuz bahçeyi, konu. O yüzden baştırma, evet, modern modernleş. Evet, evet, kesinlikle. O yüzden çok sıkı bir evet, çok sıkı bir bağ buluyorum. Ee, bu çocuktaki bahçeyi öneririm, öneririm okumadıysanız. E, hemen bakayım, hemen, hemen bakayım. Ben çok merak ediyorum, çok merak ediyorum. Evet. Yani mesela benim annemin e, kitaplarında da hep böyle sınırsız alanlar var, <gülüyor> bahçeler. Ee, ama biz bahçelere sıkıştık tabii ki ama ben e, resimde o bahçelerden dışarı çıkmak için e, e, e, <gülüyor> hep <gülüyor> uğraştım ee, yani o ağacın özgü, ağacın e, özgürlüğü ondan sonra o evrenin içindeki o tekil duruşu ve e, şeyle e, çevresindeki diğer varlıklarla olan o, o simbiyotik bağ e, senin de hani e, sözünü ettiğin Avatar filmindeki Hı -hı. E, e, a, o e, meditatif yürüyüş gibi evet, e, evet. o e, yoğun bağ gibi sezgisel bağ gibi e, bunların hepsi bir araya gelince çok anlamlı bir bütün oluşturuyor tabii. peki süremiz sınırlı e, yani 25 dakikalık bir süremiz vardı bugünkü programımıza katıldığınız için çok teşekkürler ee, arada dilimiz sürçtüyse affola sevgili dinleyicilerimiz. Ee, ve eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok kısa bir süremiz kaldı birkaç saniye. Ee, Mina Hanım siz bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkür ediyorum size. Güzel bir program oldu, başarılı. Candan dinlediğim için de çok mutlu oldum. Böyle çok güzel bir <gülüyor> Beni o dünyaya götürdü. Gerçekten o bahçenin içine götürdü. Sınırsız bahçenin içine götürdü. Çok teşekkür ediyorum bu program için. Ben de Onu çok diliyorum. teşekkür ediyorum her ikinize. Çok sağ olun. 15 gün sonra yine 19.30'da Açık Radyo'da 95.0'da görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.